açık gaste Evet şimdi gelelim tarihi olaya tarihi soygun, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, altın kaçakçılığı, para kaçakçılığı, gizlenen paralar bakanlar, bakanlarla oğulları, babalar ve oğullar, soruşturmalar, serbest bırakılanlar Evet onlara geçiyoruz. Şimdi ön planda <gülüyor> e, bir Azeri kimlik var. İranlı değil miydin? Neden İr Azeri diyorsunuz? İranlı değil miydi? Değil. İ ben Önce İranlı deniyor zannediyordum. Sarraf. Ben hala öyle zannediyorum. Adı Zerrab diye geçiyordu. Bir kere Zerrab değil. Sarraf yani. Bildiğimiz Sarraf. Bildiğimiz Sarraf. Rıza Sarraf. Kendisi genç. Çok iş adamı olarak tanıtılıyor Bakü doğumlu bir Azeri Ve bütün olayında En başında yer alan Kişilerden biri Ve aynı zamanda da kilit ismi olarak bahsedilen bir kişi ...böyle gün... ...bu güzellik... ...senede kalmaz... Evet bu güzellik... ...senede kalmaz, sana da kalmaz... ...Resul Rıza'dan... ...dinliyoruz bu şarkıyı... ...ama... Rıza Sarraf'a adadık. Gönlüm senin, kalbim senindir, yar kalbim senindir. İnsaf eyle, hoş sözle mani kaldindir, yar mani geldindir. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Gider bir gün bu güzellik sana da kalmaz. Ya adam İranlı değil mi? Tevfik Kuliyev'in bestesi bu. Tofik Kuliyev. Her tarafta... İran yazıyor. E yanlış yazıyorlar. İran kökenli Reza Zerrap yazıyor. Aynen. Bildiğimiz Rıza Sarraf mı şimdi? Evet Rıza Sarraf ya da altın bir kariyeri var. Otuzunda bile olmayan Sarraf. Beş yılda hızlı yükselmiş. Beş yıldır Türkiye'de iş yapıyormuş. İlk faaliyet alanı denizcilik sonra kurduğu şirketlerle Türkiye'nin altın ihracatının <gülüyor> yarısını gerçekleştirmeye başlamış. Türkiye'deki bir dakika özür dilerim orayı kaçırdım bir şey bakıyordum fotoğrafına bakıyordum da kendisini çıkarmaya çalışıyordum daha çok Erz Azerilerim benziyor İranlara mı diye ne kadarını gerçekleştirmiş Türkiye'deki altın ithalatının mı demiştiniz yarısını tek başına 1984 Bakü doğumlu 10 84 bakıyo doğumlu iş geçmişi 96'ya uzanıyor diyor yani 12 yaşında başlamış o zaman ticarete değil mi? Yanlış hesaplamıyorsam. El Nefis Exchange, El Selam Center Exchange firmalarıyla Dubai'de finans ve para piyasalarında faaliyet göstermeye başlamış. Türkiye'deki ilk ticari yatırımına Royal Denizcilik AŞ firmasıyla başlamış. Sarraf Royal Denizcilik Şirketi'ni yani kraliyete bağlı soylu 25 Ocak 2008'de kurmuş. 24 yaşında yani. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre kurucuları Rıza Sarraf, Ahad Habaz Tamimi, Abdullah <gülüyor> Habbani, Humayun Zatpavar ve Turgut Habbani. Bir kısmı İran'da olabilir bilmiyorum. Şirketin sermayesi 1 milyon lira. 900 bin lirası Sarraf'ın payı olarak kayıtlarda yer almış. Habbani de 250 lirayla 25 hisseye sahip olmuş. Sonra lüks restoran gemisi işletmişler. Ve 2012 yılında altın ve kıymetli madenler ithalat ve ihracatı yapmak üzere Safir Altın Ticaret Limited şirketini aynı yıl gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye'nin 2012 altın ihracatını yüzde 46'sını tek başına yapmayı Altın ihracatını yüzde 40'ın tek başına yapmış. 46. 46. Bravo. Ee, şimdi bu da bir zorunluktan, zorunluktan kaynaklanmış. 2011 Nisan'ında Atatürk Havalimanı'nda kaçakçılık suçlamasından gözaltına alınan Turgut Habbani, Royal Denizcilik Kurucuları'nda... Şoförü o. olan Turgut Habbani. Aynı de, zamanda evet. şoförü deniyor. 150 bin do, milyon doları bavulla taşırken gözaltına alınan 14 kişi arasında yer almış. Onun üzerine şoförü demişler. Tanıyorum demiş Sarraf'ta Habbaniye ama şoförüm değil demiş. Bunun, yani sen yanıldığın evet. şoför meselesinde. Yani onu bilecek ben bileceğim. Evet. Bunun üzerine şirketin ana sözleşmesi değiştirilmiş. Altın kariyer diye hürriyetten okuyoruz. Arkadan bu yılın başında yine İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Dubai'ye giden bir gruptan şüphelenmiş polis çantalarda uyuşturucu ararken... 320 külçe altın bulmuş. 30 milyon dolar piyasa değeri. Uçakta olay bu arama. Yani valizlerin içerisine götürülmüyor bu sefer külçe altınlardan bahsettiğimiz için ona dikkat çekmek lazım. Evet. Galiba değil mi? Altınların uçak sahibi Lübnanlı falanmış. Kuryeler altının yasal yollarla ihraç edildiğini belirtip ellerindeki beyanname <gülüyor> polise gösterince altınlar geri verilmiş. Böyle mi olmuş tam olarak? Ben okuduğumuz haber böyle değildi. Dubai'ye gidecek olan altınlar daha sonra bunda bir buçuk ton, 500 tonu sa, 500 kilosu sadece yasal olarak gösterilmiş. Bir sonlu için araştırma başlatılmış, uçak Bun, mühürlenmiş. Bunlar detay. Bunlar detay ama uçak mühürlendikten sonra bir telefonla bir rüşvet karşılığında o bahsedilen kime verildiyse artık o detayları da vardır. Belki buluruz, söyleriz. O rüşvet karşılığında uçak bu sefer içinde değersiz taşlar vardır diye. Yani o şey değil de, evet, e, altın değil de taşlar vardır diye Dubai'ye doğru yola çıkmıştı. Yani bu detay önemli. Evet. Öyle bir yanlışlık olmuş kusura bakmayın hadi gidebilirsiniz şeklinde bir durum olmamış telefonlar halledildi. detay halledemiş. daha vereceğim zaten. Önce şeyi söyleyeyim. Deniz atlar ve gökyüzü gökyüzünde uçmak gibi tutkuları varmış. Ve aynı en zamanda tarif. spor spor sevdalısı. Kendisini en son e, Trabzonspor'a sponsor olmasıyla hatırlıyorduk. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti bu gene alta Aralık'ta. E, söz yazarı aynı zamanda şarkı 3 milyon yazarı. 3 milyon lira vermiş Trabzonspor'a sponsor olarak. Güzel. Sadece sevdim adlı şarkıyı da Ebru Gündeş'in evet albümüne vermiş. Daha önce İbrahim Tatlıses ve Sibel Can'a da beste vermiş. Yetenekli bir genç adam, Azeri. Şey, e, şimdi ben bir de başka bir detaydan bahsedeceğim. E, ya yani İran şeyi de var, bağlantısı da var bir şekilde. E, bir today zamanından ben sana bir rakam vereyim de biraz da detay neymiş onu da dinleyicilerle beraber sen de görme fırsatın olsun lütfen buyurun 3 yıl içinde 2009'la 2012 yılları arasında e, para <gülüyor> şey yapmış transferleri yapmış miktarı ne kadar biliyor musun transfer edilen paranın mı evet Üç yıl içinde 87 milyar avro illegal olarak İran'dan transfer edilmiş özellikle de ağırlıkla da Mellat bankasıyla Mellat bankası ne demek? Millet bankası. Halk bankası. Evet millet Mellat millet. millet. Mellat halk bankası biz de işte burada halk bankası şimdi 87 milyar avronun ne kadar e, ettiğini biliyor musun? 120 milyar dolar ediyor. Başbakan gibi eski parayla söyleseniz de bir daha aynı zamanda. Onu zor söyleyeceğim ama bunu Türk Lirasına çevireyim. Yeni Türk Lirasına Hı. 240 milyar lira. İşte Türk Lirasında eski parayla söyleseniz anlardım. Başbakan artık yapıyor bunları. Anlaşılmaz olduğu için eski Türk parasıyla söylüyor. Herkes anlıyor. Hı. Ve bu Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası ne kadar? 815 milyar. Yani bunun 3,5'ta birini bir adam, genç bir adam, şarkı sözü yazarı aynı zamanda taşımış. Today's zaman <gülüyor> bunun hesapları var. İran, Azerbaycan arasında dolaştırıyor. Turgut Appani, Ertuğrul Bozdoğan, Mete de delegasyon ile delege etmişler. Yetki delegasyonu ile, devriyle yapıyorlar. Sarraf böyle Ruslar uyarmışlar zaten. Aktif Bank, Deniz Bank, Kuveyt Türk ve Garanti Bankası aracılığıyla uzun bir liste geçiyor. E, hesap sahiplerinin listesini söyleyeyim sana. Hesap sahiplerinin listesi kaç sayfa tutuyor? 420. Yani isimlerden oluşan bir liste 420 sayfa. Ve araştırmalar şöyle bir sonuç vermiş. 3 şirkette her gün, buna dikkat isterim, üç şirkette her gün beş milyon avro üç yıl boyunca transfer olmuş. Ve tek taraflı, hiçbir karşılığı yok. Burada dolandırıcılık diyebilir miyiz? Yani rüşvet kısmını bitirdikten sonra dolandırıcılık kısmına daha detaylı bir şekilde değinebilme fırsatı bulabiliriz. Bu açıkçası. güzellik sana da kalır mı? ha? Bu kadar fazla güzellik kimsede olmaz tabii ki. Evet, İçişleri Bakanı Güler, Avrupa Birliği'nden sorumlu Bakan Egemen Baş, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan. Onların hepsiyle rüşvet pazarlığı yaptığı telefon görüşmeleri soruşturma dosyasına belge ve fotoğraflarıyla girmiş. Bu, edalar, ha? bu güzellik sana da kalır mı? Soruşturma dosyasına girdiği iddia edilen bilgilere göre İçişleri Bakanı Güler'e verilen rüşvetler oğlu Barış Güler'e teslim ediliyor. Ve e, 20 milyon lira rüşvet aldığı öne sürülen Güler'in... Oğul Güler'in Sarraf'ın isteği doğrultusunda bir polis müdürünü sürdürdüğü. Şöyle bir görüşme geçiyor aralarında bakan bey ve Sarraf hakkında. Bakan bey şöyle diyor ayağına denk alsın meslekten attırırım diyor. Sarraf da benim ifadem oldu. Bir ay önce aldılar o da tehdit olayından aldılar ama işte e, onunla ilgili olarak onun elinde de belge geçmiş diyor. Bakan hayır hayır ben böyle bir haber yapacaklarına inanmıyordum. ...derim ki siz yanlış yapıyorsunuz... ...bundan bir şey çıkmaz... ...bu adama böyle davranacaksınız... ...eğer ben bu meslekten attırırım şimdi... ...ben bunu meslekten attırdım şimdi ama... ...yine tayinine kurtuldu demiş bu şey hakkında... ...polis hakkında... ...ama bu daha önce görevden uzaklaştırılan... ...yani geçtiğimiz günlerde uzaklaştırılan polisler değil... ...önceki bir olaydan bahsediliyor... ...Bakan, bakan hmm. bey Men... Aha, ...Bakan bey kimdi? Aha Bakan beyi buldum... ...kim olduğunu... ...ama bence yarın, ikinci yarım saatte tartışmaya devam edelim... ...Bakanlarla... ...men bilmem... Bu güzellik sende de kalmaz, senede kalmaz. Sarrafın Çin'de hayali işle. Abdullah 500.000 hazırlat. Bir ayakkabı al koy içine, hediye paketi yaptır. Sağlam biriyle Ortaköy'e gönder. İşte ben de onu arıyordum, ben de o haber arıyordum. Neden Peki. euro? Yani dolar değil de euro, yani euro değil de dolar. Onları da konuşacağız. İşte Paket burada çok ağır etti. geldi. Az kalsın makamın ortasında yırtılacaktı gibi konuşmalar var. Korkmuş Avrupa çünkü Birliği bakanlığı, İstanbul ofisi, Rıza Sarraf, koruması, şoförü, fotoğraflar, Barış Güler, para sayma makineleri, ayakkabı kutuları, banka müdürleri. Oo çok karışık. Karma karışık. Dinleniyor muyuz acaba? Bakanın dediği gibi. Bakanın hmm. oğlun dediği gibi. Ben bilmem. Açık kaste. Açık Gazete Bu güzellik <Gülüyor> İşlerimi duyuyor musun? Elbette. Hey çocuk. Elbette. Evet evindeki ayakkabı kutusunda 4,5 milyon dolar saklayan bankacılar yani... var. Şu evinde kasalarda müşterilerin hiç iyi örnek olmuyorlar. Evet ya olmadı bu. Şimdi şöyle şu konuşma da cazip gelebilir. Yani neresinden tutulacağı tam bilinemese de en az yedi bakanında yolsuzlukla ilgilediği durum var. Şeyden bahsedelim birazcık. E, paralar saçılıyor etrafta. Türkiye Yare, Gayri yareklendi. Safi Milli Hasılası'nın üçte biri miydi? Üç buçukta biri. Üç buçukta biri. Evet. 87 milyar avro aklanmış durumda. Yani hakikaten genç, <gülüyor> genç bir çocuk. Yapmamış bunu şey yazarı olarak üstüne gideceğiz demiş. Ortaya çıkaracağız komployu demiş Başbakan. Fakat Başbakanın durumu da Başbakan da biraz zor da bu, polisleri e, şey yapmaya çalışıyor. 5 yılda 87 milyar avronun aklandığı yolsuzluk operasyonuna adı karışan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın 87 milyar avroluk kara para transferini mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği, bunun içinde rüşvet aldığı belirtiliyor. ...evinde ayakkabı kutusundan... ...4,5 milyon dolar çıkması... Bu, ...genel müdürün servet bildiriminde bulunduğu... ...ancak bu paraların bildirim formunda olmadığı öğrenilmiş. El... ...el konuyor. Ayrıca... ...çok... ...şey yani... ...Süleyman Aslan da genç bir... ...bankacı... ...iş, iş dünyasının yıldızlarından olsa gerek Çorum'da doğmuş 70'te ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun 92'de 20 yıl önce Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nda başlamış ve hızla yükselmiş Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin gerçekleştirmiş Şimdi bu arada Hüseyin Çapkın 3 bakanın oğlunu da kapsayan rüşvet operasyonunun ardından kendisinin getirdiği 11 polis müdürünü görevden almış. Evet ya bu polis da. memurlarının durumuna geçmeden önce bu bakanla oğlu arasında geçen diyaloğa bakmak evet, istiyorum müsaadenizle. Evet estağfurullah <gülüyor> buyurun. Ee, bakanın oğlu şöyle diyor şahıs gitti başka biri daha vardı bahsettiğiniz o da gidecek mi ama ismini vermediniz diyor konuşuyor babasıyla arasındaki o şeyi görüyorsunuz ciddiyeti görüyorsunuz sizli bizli Babalı oğlu. Babalı oğlu ve sizli bizle aynı zamanda. Bakan da diyor ki telefonuna dikkat et oğlum. 3 milyon liralık rüşvetin teslimatı sonrasında bakan bey ile oğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde dinlemeye takıldığı ileri sürülüyor. 26 Ekim 2013 günü yapılan yapıldığı söylenen görüşme de şöyleymiş. <gülüyor> Belki seni de dinleyen varsa diyor soruyor bakan. Oğlu da özgür de dinliyor olabilirler. Ben Tunç'u uyardım. <gülüyor> bakan da diyor ki yani hayır artık o, o, her, o şeyi Barış sen de konuşacak. O şeyi artık o şekilde yapmayın kesinlikle diyor. O, evet biliyorum demiş. Dikkatli olun oğlum telefonlarınıza da dikkat edin diyor. Bakan da. Bakan bu Türkiye'de halkın güvenliğini sağlamaktan emniyetini huzur içinde uyumamızı, yataklara girmemizi ve çocuk çocuğumuzda mutlu bir hayat sürmemize yol açan Bakan. Evet aynı bakan. İçişleri Bakanı. Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında ee, ...anneleri ve babalara seslenerek... ...çocuklarınızı düşünün o parkta onları çekin... ...diye uyarılar yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu İçişleri Bakanı'na... Bakan. ...verilen rüşvetler... ...oğlu Barış'a teslim ediliyor. 20 milyon lira rüşvet aldı öne sürülen Güler... ...Sarraf'ın... ...listeyi doğrultusunda... ...bir polis <gülüyor> müdürünü de sürdürdüğü... ...belirtilenler arasında... ...o şeyi artık o şekilde yapmayın... ...kesinlikle diyor. Evet. Bu arada... Tabii Sarraf'ın vize oturma izni gibi bürokratik işlemlerini takip ettiği ileri sürülen Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan Bağış... 500.000 er bin dolarlık ilk iki ödeme ayakkabı kutularında kalan 500 bin ise çikolata kutusunda verilmiş. İşte bunların fotoğrafları var bugün Radikal Gazetesi'nde Fatih Yağmur'un haberi içerisinde. Sen hangisini tercih ederdin? Ayakkabı kutusunu mu çikolata kutusunu mu? Yani kendi var olan şu andaki maaş düzenimden bahsediyorsak... Yani kül tablası içerisine koysanız da olur bu aralar. <gülüyor> Abdullah 500 yüz bini hazırlat bir ayakkabı al koy içine hediye paketi yaptır sağlam birisiyle Orta Köy'e gönder. Paket çok ağır geldi az kalsın makamın ortasında yırtılacaktı gibi konuşmalar var. Bir an korkmuş ben sana dolar koy dedim euro koydun diye yüreğim ağzıma geldi demiş. Yapma ya şimdi bak benim de yüreğim ağzıma geldi böyle hata mı yapılır ya? Yani soruşturma dosyasında yer alan görüntüler var. Güler'in peki para Sağlık sayma paralar. makinesi olmasına ne diyorsun masasında, şey odasında? Çocuktur. Yani Yatak el, odası. elle sayılmaz o kadar para. Normal değil mi? Evet. Doğru. O kadar parayı elle saymak mümkün değil. Yatak odasında bulunanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapamayacaklarını söylemiş avukatı. Oğul Güler daha önce yerel medyada hakkında çıkan iddiaları da mahkeme kararıyla yasaklatmış. Böyle de bir haber vardı. İşte Bakan C ile alakalı bir haber daha var. Ee, Bakan C'nin adresi de veriliyor. Yus, Yus, Yücel Özçil adlı şahsın dediği dosyada şunlar yazılıymış. Hill Park sitesi 47 yazılmış. s blok daire 1'de bu sendeki bir elbise varmış oraya gidecekmiş sabah 9.30'da. Görüşmeye geçen adresin Bakancı'ya ait olduğu iddia ediliyormuş Radikal Gazetesi'ndeki habere göre. Bakancı'ya da teşekkür ediyor tabii. Teşekkür ederim, çok teşekkür ediyorum, çok sevgilisiniz. Kravat tasarımını çok beğendim diyor. O da olur mu abi ne demek diyor sarrafta. Çok çok sağ olsun, çok teşekkür ederim diyor. Kravatı'nı çok beğenmiş kendisi. Bütün bakanlar bu adları geçen bu olağanüstü büyüklükteki e, skandalde rezalet de diyebiliriz. Adı geçen bütün bakanlar o duruyorlar. Bürokratlar da duruyorlar. Sadece soruşturmayı yürüten <gülüyor> polisler, evet. 29 polis yetkilisi görevden alındı ve Başbakanın söylediğine göre de başka illere de sirayet edecek büyük operasyon yapılıyor. Yani İstanbul'da Ankara'da 29 polis şefinin görev yerinin değiştirildiği haberi var. Polisleri yedirtti diye vermiş Taraf Gazetesi mesela bugünkü şeyde. Gene Gezi Park olaylarına naziri olarak yedirtmem diyen yedirtmem diyen başbakanın yaklaşık 6 ay sonra yok 7 ay sonra o işlerin tamamen değişebileceğini gösterebildiğine dair bir başlık atılmış Taraf Yani çok önemli insanlar aslında 5 şube müdürü 6 müdür yardımcısı görevlerinden alınıyor. Bizzat kendisi Hüseyin Çapkın İstanbul'da kendi atadığı... ...yardımcılarını görevden alıyor. Yani olacak... E, ...rezalet değil aslında. Erdoğan da... ...emniyetteki operasyonun genişleyerek... ...süreceği sinyalini veriyor. Bir de böyle bir şey var değil mi? Sinyal veriyor. Kime evet. sinyal veriyor peki? Halka mı sinyal veriyor... ...yoksa polis şeflerine mi sinyal veriyor? Buradan kim ders çıkarması lazım? Yani oturan vatandaş bu olayları böyle ne oldu ...ne bitiyor? Türkiye'nin gayri safi... ...milli hasılasının 3.5'ta buçukta birini şu anda... ...getirilip götürülüyormuş, nasıl açıklayacağım? Yani üç buçukta birine denk gelen bir tutarın gidip geldiğini böyle hayretle ağzı açık bir şekilde banka kutuların yani bankacıların kutular içerisinde ayakkabı kutular içerisinde paralar sakladığını izleyen vatandaş herhalde şey diye düşünüyordur. Şimdi diğer emniyet müdürlerini alacaklar diye bir korkuya kapılmıştır ve mesajı almışlardır eğer mesaj onları ilettildiyse. Ama burada mesaj kime iletiliyor? Ben yani anlamadım. şunlar oluyor <gülüyor> bir takım mesajlar iletiyor başbakan. Ama işte adresini de söylesin ki daha rahat anlaşılsın ben bunu istiyordum. Anlamıyorum artık bu i̇şte mesajlar nereye İsrail, iletiliyor, kim al, üzerine önce alması Önce Gezi gerekiyor? vardı, sonra İsrail vardı, şimdi Amerika olabilir, İran olabilir, herkes olabilir. Zaten Yiğit Bulut finan da konuşmuş ama onlara girecek zamanımız ve önemi de yok zaten, zamanımız yok. Yalnız şunlar var, bir bakan oğluna dinleniyoruz, dikkat et diyor. Beş kişiye istisnai vatandaşlık karşılığında beş milyon dolar alıyor. ...iddialar arasında bir emniyet müdürünü rüşvet karşılığı sürgün ediyor. Bu böyle. İkincisi, bakanlığın İstanbul ofisinde bakana üç taksitle rüşvet veriliyor. Ortaköy, işte Avrupa Birliği herhalde orası. 19 Nisan'da başlamış, 28 Ağustos ve 10 Ekim'de ödemelerle, farklı taksitlerle ödemeler, rüşvet ödemeleri yapılıyor... Ayakkabı kutuları içinde 500 bin dolar götürülüyor. Bunların fotoğrafları, konuşmaları var. Havalimanında da desteler halinde 500'lük avrolar, desteler halinde 100'lük dolarlar. Muhammed Sade Rafgar Şişen, Şişenk diye birisinin de görünüyor fotoğraflarda. 30 Ağustos 2013'te Atatürk Havalimanı'nda incelenen para dolu valiz bir bakana gidiyordu deniyor. Yani hakikaten... Eğlenceli. Bu arada çok uh, vahim olan şeylerden bir tanesi de mecliste şu anda bir açlık grevi var ve evet. son derece önemli bir şey ama bu gölgede kalmak durumunda kaldı. Yani ben, ben ben bir aydınlanmadan bahsedeceğim. Geçtiğimiz iki gün içerisinde bu skandalın ortaya çıktığı günler içerisinde e, ne diyeceğini ne yazacağını şaşıran bazı medya organları gazeteler şu anda gayet ne diyeceğini bilir bir şekilde başbakanın açıklamasının ardından konuşmaya başlamışlar. Dün günü sözü yaptığımız... ...Türkiye Gazetesi ...özür dilerim... ...Türkiye Gazetesi'ni yapmamıştık gün, günün sözü olarak. Ee, günün sözü olacak bir şey yoktu. Türkiye Gazetesi evet. bu olayı hiç görmüyordu... ...çünkü evet. zaten. Tarihi tarih bir işte, gün... ...tarihi bir sayı çıkardığından bahsetmiştik... ...Türkiye Gazetesi'nin. Ama bugün öyle değil. Bugün bir bilinç patlaması var... ...gazetelerde. Mesela Türkiye Gazetesi... ...devlet içinde örgüt var... ...manşet atmış. Yeni Şafak bu çeteyi çökerteceğiz demiş... Akşam kumpasta sınır yok demiş. Star illegal örgütlenme ortaya çıkacak demiş. Habertürk'te kirli operasyon var demiş. Ama Türkiye Gazetesi'nden bahsetmek gerekirse Sabah bir de... Sabah ne demiş? Sabah da vardı değil mi? Kaçtı o elinin altından kaydı. Hmm. Neyse çok da önemli değil. Çetelerden... Çeteler temizlenecek. Edecekler. Hep bir hijyen evet. algısı var. Evet. Neyse devlet, Türkiye Gazetesi'nden bahsetmek Devlet içinde istiyor. devlet olan yapıyı bulacağız diyor zaten Başbakan Erdoğan. Çok çok kirli bir operasyon. Bu iş bir siyasi mühendisliktir demiş. Bir tek şeyi söylemiyor. Sana Tabii. şimdi hemen döneceğim ama bir tek şeyi söylemiyor. Başbakan da Arınç'ta konuşma yapmışlar. Böyle bir yolsuzluk oldu mu olmadı mı? Yani bu iddianın fotoğrafları, görüşme zabıtları, ses kayıtları var mı yok mu? Bundan hiç bahsetmiyor. Özet geçmiş ama babamızın oğlu bile olsa dinlemeyiz demiş. Bir zamanlar şimdi sosyal medyada da başbakanın bunlar... 94'te yaptığı konuşması. Oğullar evet. babalarından öğrenirdi. Yoksa oğullarından öğrenen baba görmedim bu yolsuzluk evet. işini diyen... Bir sözü dolaşıyor başbakanın. Evet açlık grevlerinden bahsetmiştiniz. Türkiye Gazetesi de bu açlık grevleriyle dalga geçer gibi bir başlık atmış. Zamanlama hatası ünlem iki nokta koymuşlar. Ve e, milletvekillerinin meclisteki açlık grevinin son operasyonların gölgesinde kaldığından bahsetmiş. Ve orada gününü geçiren milletvekillerinin morallerini yüksek tutmak için yaptıkları esprileri de bir şekilde ön plana çıkartarak keyifli halleriyle dikkat çektiklerinden bahsetmiş Türkiye gazetesi' de. Evet, durum bu. Yani, yani durum trafik ben... açlık grevi eylemlerinde aldıkları tutum yani hiçbir şey değişmemiş geçtiğimiz seneler boyunca. Bir de 19 Aralık'ın yıl dönümündeyiz. Kim bilir daha öncelerde neler söylemişlerdi. Kutu kutu pense evet görevli polis memurları ve paket paket paralar açılmasın aralar. Yalgızam yalgız vaziyetleri var ve üstünü örtme operasyonu olarak geçiyor 29 polis yetkilisinin değiştirilmesi ve bunun yerlerinin değiştirilmesi görev yerlerinin ve peki bunun gerekçesi ne? Niye değiştiriliyor? Görevi kötüye kullanmak işini iyi yapamamak ve görülen lüzum değil mi? Yani evet. böylesine bir operasyon başlamışken Türkiye tarihinin, yani Cumhuriyet tarihinin belki de Osmanlı'dan beri Türklerin tarihinin en büyük yolsuzluk işlerinden bir tanesi ortaya çıkıyor ve bu sırada Bizzat kendilerinin atadığı, şeflerin atadığı, polis müdürlerinin, emniyet genel müdürlerinin, içişleri Bakanlığı'nın atadığı insanlar görevden alınıyor bu sırada. Evet yani gözler soruşturmaya yaptırdı. konu olan bakanların istifa edip etmeyeceğindeydi. Fakat bunun tam tersi oldu. Soruşturmaya dahil olan, bu soruşturmayı yapan polislerin görevden alındığına dair haberler geldi dün itibariyle. Oldukça trajik ve ironik bir şekilde ilerliyor durum. Yani Türkiye'nin en Komedi büyük bankalarından birinin bütün bu inşaat sektörüne kredi veren bankalardan en büyüğünün Halk Bankasının Halk Bankın Halk Bankasının genel müdürün evinde kütüphanede ayakkabıları kutuları içinde dört buçuk milyon dolar bulunuyor. Bakan Güler'in oğlunun evinden altı çelik kasa ve para sayma makinesi çıkıyor. Fotoğrafları var bunların da. Ee, Aynı şekilde bakanlık ofislerinin önünde toplanıp çeşitli e, paralar kutunun içerisindeki paraların görüldüğüne dair de fotoğraflar var. Ve başbakanın danışmanlarından, ekonomi baş danışmanı da Yiğit Bulut'ta Halk Bankası İsrail'i rahatsız etti diyor. Bu arada Halk Bank ve Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri dünya nın en büyük şirketlerinin de durumunu sarsmış borsada. Düşüşme. Bu İsrail'e yakın temasta bulunan şirketler diyerek geçiştirebiliriz Geçiş. belki durumu. Evet. Detayları da vardır muhtemelen. Ve Arınç'tan da bastıran gazeteciler biraz da bastırmışlar hakikaten. Arınç zor durumda, tarladan. Arınç durumda dün gibi. çok zor durumdaydı. Siz izlemediniz galiba o görüntüleri. Hayır, izleyemedim. Kalbim buruk bir şekilde izledim yani. Dokunsanız ya sinirlenecek, bağırmaya başlayacak ya da bir şekilde gözlerinden iki damla yaş düşecek şeklinde konuşuyordu. Ses tonundan anlaşılan şey oydu. Ve operasyon cemaatin işimi sorusuna da 7 kere 7 elde var Ayten diye Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Ayten şiirine bir gönderme yaparak Absürt Tiyatrosu'nun son perdesinde orada şey yapmış. Egemen Bağış da konuşmuş ve çok önemli bir açıklama yapmış. Gümüş olur mu? Olur. Ben rahatım demiş. Başka bir şey de söylememiş. Bakalım. Erdoğan Bayraktar da önemli bir açıklama yapmış. Üzüntü duydum demiş. Oğlumun bu tür işlere bulaştığını sanmıyorum demiş. Ve Açık Gazete'yi de bu bugün bitiriyoruz bu şekilde. Açık